اَعَادَنَ اللّٰهُ وَاِيِّيَّكُمْ مِنَ النَّارِ Rabbim bizi ve sizleri ateşten korusun. Evet. Ee, geçen ders kısmen anlatmıştım. Belli bir bölümünü daha önceki derslerde de zikri geçmiştim. Biz öncelikli olarak Kur'an'ı okurken Kur'an'ın mantukuna muhatapız demiştik. acem olanlar, Arap olmayanlar ise kendi dilindeki Kur'an'ın tercümesine muhataptır. Tabii ki bir Arapçayı bilen gibi doğrudan doğruya nasıl Arapça mantığına muhatap olmakla o metni yani Arapçayı, ayetin Arapçasını başka bir dila aktarırken ne kadar sağlıklı aktarılmış ise ancak biz o kadar muhatap oluruz. Onun için bizim için, acemler için Arapça bilmeyenler için Kur'an'ın Arapça bilmeyenlerin diline aktarılışında cidden dikkat doğru aktarılması çok önemli. Burada doğrudan doğruya nasıl mantıkuna da muhatap olmada sorunlar yaşayabiliriz. Aktarmadaki yanlış okuyanın anlamasında yanlış oluşturur bazen bunun içindir ki Kur'an'ı okuma menhecindeki söylediğim gibi belli bir okuma sürecinden sonra bazı kelimeleri öne sürerek o kelimenin Türkçe aktarımının ne kadar doğru ve yanlış olduğunu yakalama gayreti içerisinde olmalıyız bazı kelimeler vardır ki ilah gibi, Rab gibi hasreten ilah Türkçe aktarılırken bu kelime devamlı bir put yani totem tipinde aktarılmalı aktarılıyor İşte Mekkerler Allah'tan gayrı putlar edindiler yani ilahlar edindiler onlara ibadet ettiler demiyor putlar edindiler diyor put da insanın aklına gelen ilk anlamı da taştan, ağaçtan yontulmuş bir şeyler düşünülür düşünen ilah kelimesinin put olarak tercüme edilmesi bu mevzuda ilah kelimesinin geçtiği yerde Allah'tan gayri ilah edinen topluluklarda yanlış anlamalara sebep oluyor ee, Allah'tan gayrı taş, ağaçtan bir şeyler yontup onun karşısında kulluk edenler zannediliyor halbuki bu ilah kelimesinin anlamını saptırdığı gibi meseleyi, tüpten, meseleyi tümden yani toptan anlamaya da mani bir sebeptir yani anlayamama sebeptir onun için burada Nas'ın mantıkuna muhatap olmak bizim için daha dikkatli olunmayı gerektiriyor. Bu nedir? O dili konuşan yani Arapçayı konuşan topluluğun o kelimeye yüklediği anlamdır. Buna Nas'ın mantuku deriz. Aynı anda bir Nas'ın mantıkunu okuruz, anlamaya çalışırız. Sonra o nasrı, o nasrın mefhumu ona yüklenilen manasıyla anlamaya çalışırız. Bu mefhum ise, o nasrın mantıkuna yüklenilen mefhum anlam, mutlak ve mutlak Resul tarafından yüklenilen, Resule yüklendirilmiş anlam olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani, ona beyan da desek eş anlamda bu beyan da Resul'e yaptırılmış bir beyandır onun için Kur'an'ı beyan etme hakkı sadece Allah Resulüne aittir derken o salahiyet o yetki ondadır derken hastımız Kur'an'ı önce mantıkıyla anlama çalışma sonra onassa yüklenilen nefhumla daha iyi anlama. Bu arada bazen ifadenin yanlış kullanıldığı yani Kur'an'ı Kur'an'la anlamalıyız derken eğer bu söz, bu sözü söyleyenler tarafından yanlış bir maksada müteveccih yönlendirilmiş olarak kullanılmıyorsa bu söz doğrudur. Ama burada bizim eklememiz gereken bir şey var bu yönlendirme de Resul tarafından olmalıdır. Yani herhangi bir ayetin Kur'an'daki başka bir ayetin açıklaması olduğu onun beyanı olduğu yine bize Resul tarafından anlatılmış, söylenilmiş olmalıdır. Bunu da biz yine Araf suresindeki bir ayetle örneklendiriyorduk hatırlarsanız. O da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 Yani eyyuna la yavlimu Hangimiz nefsine zulmetmemiştir ki diyor. Neden böyle anlıyor? Çünkü e, zulüm kelimesi burada normal zulüm şeklinde. Ve herkesin kendisine zulmetmesi de bunun içinde böyle anlaşılıyor. Bu Bunu Allah Resulü duyunca siz salih kul lokmanın e, dediğini duymadınız mı? Yani daha önce inmiş, daha önceki bir ayette inne şirke le zulmun azim Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür. Ee, i̇şte bu ayet, Araf'taki ayetin mantukun nefumu şeklinde alınır. Nasıl? İmanlarına, yani iman edip de imanlarına zulüm şirk giydirmeyen, şirk bulaştırmayanlar anlamındadır buradaki örnek verdiğimiz örnek ne içindi Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmede bir ayetin başka bir ayetin beyanı olduğunu anlamada da mutlak Resul onu söylemeli ona işaret etmeli bizi yönlendiren o olmalıdır bunların arasında da daha dakik ince bir konum var ki Kur'an Kur'an'la tefsir edilmelidir derken Geçen derste de gördüğünüz gibi bazı ayetleri müşterek lafızları ele alarak yani inni cailun fil ardi inni halikun fil ardi tamam mı? Halife diyor, beşer diyor, insan diyor. Bu şekilde ifadeler yani birliktelikleri ele alarak Kur'an'ın Kur'an'la anlaşılması önce bir mevzuda birliktelik var mevzudaki birliktelik ne Allah'ın meleklere daha Adem'i yaratmadan önce söylediği söz tertip ondan sonra bakıyorsunuz me meleklere secde etmeyi emretme, iblisin imtina etmesi, başka bir ayette ellerimle yarattığıma secde etmeni ben emretmiş olmama rağmen diyor gördüğünüz gibi ayetlerde ana Kilit kelimeler müşterektir. Her birinde farklı bir açıklama ve beyan gelmektedir. Bu da Kur'an'ı Kur'an'la anlamadır. Ee, gördüğünüz gibi bu meselenin, bu meselenin yani Adem'in yaratılışı, meleklerin ona secde etmesi, iblisin secdeden imtina etmesi, Allah-u Azze ve Adem'e bazı kelimeler öğretip, melekleri de denemesi, Adem'e bu kelimeleri söylettirmesi, sonra Adem'in imtihana tabi tutulması, imtihanı kaybedip cennetten çıkarılması, Bakara'daki bu sayfa yani bu ayetler, bu mevzunun en geniş, en köklü, tabi ana başlıklarıyla ele alınan ilk kısmıdır. Onun için biz Bakara'nın tefsirinde, Adem'in yaratılışıyla başladık. Öyle de olması gerekiyor. Çünkü insanlık tarihi, beşer tarihi Adem'le başlıyor. Adem yaratıldıktan sonra ise, Arap'taki fıtrat mevzuunda devamlı delil getirdiğimiz ayete bakarsanız, Adem yaratıldıktan sonra Adem'in, çünkü ayeti kerimede de başında onu izah eden hadiste Allah Adem'i yarattıktan sonra belini sıvazlayıp onun kıyamete kadar ondan kıyamete kadar yaratacağı zürriyetini çıkarıyor diyor. Orada da bir misak söz verme, ahitleşme oluyor. Adem'i yarattıktan sonra deyince bu araya biz, biz bir fasıla koymuyoruz. Yani Adem'i yaratıp meleklere ben bunu yaratacağım dedikten sonra ondan sonra Adem'in yaratılması ve bu sözleşmenin, ayetleşmenin birinci misakında orada vuku bulduğunu düşünürüz. Ve bu aradaki bazı e, teferruatı diyelim, e, o ayetin ana anlaşılmasına da yardımcı olan bazı izahları hadis-i şerifte buluyoruz. Hadisin içinde de bu izahlar mesela gelirken Adem'i topraktan yarattık diyor. Kuru bir balçık çamur, çamurdan şekillerini sayıyor. Hadiste de bu kelimelere alarak ya sahabeden geliyor ya Allah Resulü'nden geliyor bu izah Sahabe de tabi ki Resul'den duyduğunu aktarıyor. Burada bizim e, Resul'ün, e, sahabenin estağfurullah o ayete yüklediği nefhum tevil tipinde mi, e, beyan tipinde mi ve tevil beyan tipinde mi bunu e, iyi fark etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü bazı meseleler vardır ki geçen derste de dediğimiz gibi sahabe bu gibi mevzuları kendiliğinden söylemez. Bunlar mutlak Resulden işitilmiş olan beyanlar açıklamalardır. Onun için sahabeden gelen biz rivayete mevkuf derken bu mevkuf ama hükmen merfu ifadesini böyle kullanırız. E, bu sarf ettiğim ifadeleri kullandığım kelimeleri yani Hemen bir derste ezberleyin, kafanızda tutun demiyorum ama bunların sık sık tekrarlanılması gerekiyor. Bu ifadelerin zihninize oturması için. Hem kendi anlayış sağlığınız, anladığınızı başkasına sağlıklı aktarma, çünkü bu bildiklerinizi ayrıyeten başkalarına da bildirme, öğretme gibi bir sorumluluğu aynı anda yükleniyorsunuz. Yani okuyorsunuz, anlamak için, anladığınızla amel etmek için, sonra da başkalarına tebrik ediyorsunuz, başkalarına anlatma sorumluluğu, onların anlamasını sağlama, sonra onların bunlarla amel etmelerini sağlamayı e, hedeflediğiniz için, hedeflediğimiz için bu ifadelerin ancak tekrarıyla sizin zihninize yerleşeceğini düşünüyoruz. Burada da e, bir dışarı bir ok işareti koyar, çıkıntı yaparız Adem'i yaratıldıktan sonra geçirdiği bu ahitleşme sözleşme devresi ve sonra burada Adem'e öğretilen kelimeler ee, sonra bu gösteriyor ki Adem'e beyan yani insan kelimesiyle den bir insana Allah beyanı öğretti kalemi öğretti derken yani yazma diye bir şeyler oldu bu yazmada bazı harflerin e, yani lisanen telaffuz edilen de, diyelim ki A dediğimiz harfi e, Türkçe'de, İngilizce'de, Arapça'da hangi işaretlen yani yazı çizgi biçimini kastediyorum simgelemesi de bu öğretmenin içinde olduğu düşünülüyor çünkü Allah e, insanları farklı dillerde yarattığı bu gösteriyor ki her dilin bir telaffuz biçimi var ama e, tutalım Fransızca bir yazı metnini önümüze koyalım e, her ne kadar harflerin oluşturduğu kelimeleri anlamasak bile A A'dır B B'dir C C'dir bunu böyle okuruz e, bazı harflerin dönüşgeçmedeki eee çıkış şekli diyelim ki e, bir C, Ç farklıdır, de P farklıdır. Aynı kökten gelme, telaffuz biçimi aynıdır ama biraz sesli, keskin. Heh, bu da gösteriyor ki Allah Azze Celle, insana beyanı öğretmiş. Yani konuşma kabiliyeti vermiş. Bu yaratılıştan var. Ondan sonra beyanı öğretmiş. Beyan derken ee, o çocuk ana baba olarak hangi nesebe aitse o toplumun dilini, beyanını öğreniyor. Yani geliştiriyor. Yani doğan bir çocuğu, yani yeni doğmuş bir çocuğu alın Çinlilerin içine koyun. Orada büyüsün Çince öğrenir, İngilizlerin içine koyun İngilizce öğrenir, Arapların içine koyun Arapça öğrenir. Bu ne anlama geliyor? Çocuk da zaten her yaratılığında konuşma kabiliyeti var. Ama bu konuşma kabiliyetini insanların yaratıldığı hangi dilde kullanacağı, ne seben ait olduğu topluma aittir. Ve daha sonra da kendisi ne seven bir topluma ait olsa da bir başka toplumun dilini öğrenme gibi yani konuşma kabiliyeti olan bir insanın birkaç dil öğrenme kabiliyeti, yeteneği, zekasının üstünlüğü nispetinde birkaç dil öğrenme yeteneği vardır. Burada Adem'den bahsedip de Adem'e verilen beyanın yani öğretilen kelimeler diyelim insana öğrettik diyor insandan kasıt Adem olduğu gibi Adem'in de zirriyeti Tabii ki bu öğretme Allah'ın e, öncelikli olarak hak tanıdığı nebiler diyelim çünkü Adem aleyhisselam ee, sadece bir insan olarak insanlığın babası olarak yaratılmadı hadis-i şerifte de geldiği gibi daha önce de duymuşsunuzdur Adem aleyhisselam ilk insan olduğu gibi insanlığa yollanılan da ilk nebidir hadis-i şerifin ispatı ile. çünkü e, gördüğünüz gibi Adem de vahye muhatap olmuştur ona indirilen öğretilen bazı sözler vardır çünkü vahiy kelimesinin anlamlarının içerisinde öğretme de var yani biz Adem'e kelimeleri öğrettik derken Adem'e vahyettik anlamındadır ama bu vahyin çeşitlerinden birisi olabilir, olması mümkündür bazen gösteriyor ki Adem ve çocukları hakkında Tabii ki soracağını sorulan Evet, İsrail'iyattan nakledilen bir sürü safsata vardır. bunları biz eee temyiz ederek yani doğruyu yanlışı birbirinden ayırt ederek de işleme zorundayız. Hatta fetelakka Adamın rabbi kelimat adem Rabb'inden bazı kelimeler öğrendi. Bu yukarıdaki öğrettiği kelimelerden kastetmiyor. Onların içinden kendisinden tövbe ve af dileyebilecek ifadeler öğrendi. Bakıyorsunuz burada e, tasavvuf ehli tarafından uydurulmuş birçok nakil vardır. Adem'in tövbesini anlatırken Adem Muhammed Hakkı için dörgüye bir rivayette hakimin müstedrekindeki naklettiği bir rivayette Allah da diyor ki bunu nereden öğrenir işte şöyle şöyle gördüm diyor ve ben de seni onun hakkı için affettim diyor halbuki Adem aleyhisselam hakkında böyle sahip bir nakil yok Araf suresinde nasıl tövbe ve istiğfar ettiği yazıyor buraya sokuşturulmuş e, uydurma zayıf safsataların da açıklanılması gerektiğini maalesef onu da bu risalelerin içine alma zorundayım ki burada nakletmezsek ben aslında bazı yani öncelikli olarak Bakara Suresi hakkındaki gelmiş tefsir mahiyetinde fazilet ne olursa olsun zayıf rivayetleri bu kitabın en sonuna koymayı düşünüyordum. Tertibi de öyle yapmıştım. Ama bu Adem Aleyhisselam'ı anlatırken ee, tövbe meselesi bu rivayetlerin burada da nakledilmesi gerekiyor. Ki hemen görsün. Yani sahih olanla zayıf olanı orada görsün ve ayırt edebilsin. İcabında bu mevzu tasavvufla bir tevessül mevzu konuşulurken gördüğünüz gibi bu tevessülle çünkü e, alakalı bir mesele yani Adem aleyhisselamın bile tövbe ve istiğfarda Allah'tan öğrendiği şeyler var. Heh, tekrar İbn Abbas'tan naklettiğimiz gibi Ey Rabbim sen beni ellerinle yaratmadın mı? Evet diyor. Şimdi bunun sahih olduğunu geçen dertte demiştik. Şimdi buradan ne anlaşılıyor? Her şeyi yaratan Allah ama Allah dört şeyi elleriyle yaratmıştır diyor bu yaratılışın, Adem'in yaratılışı, farklı bir şekilde olması görüldüğü gibi oğlunu, her insanı da yaratan odur ama bir mutfeden yaratıyor. Bir kadınla erkeğin ilişkisiyle, ilişkisini sebep kılmış. Tabi ki Adem'in anasız, babasız yaratılması farklı bir yaratılış. Hatta Hristiyanlara reddiye verirken yine Kur'an'da onlar İsa'ya Allah'ın oğlu diye bir nitelik verirler. Ee, buna sebep de yani İsa aleyhisselam yani Adem mi dedim ben Allah? Ee, İsa aleyhisselama farklı bir nitelik verirler. Ama e, buna sebep de İsa'ya Allah'ın oğlu. Çünkü babasız olması sebebiyle. Allah yine orada diyor ki e, İsa'nın misali Adem gibi. Adem'i anasız babasız yarattık. Eğer İsa'nın bir babasız yaratılması bu denli bir sıfatı hak ettiğini düşünüyorsanız, Adem böyle bir sıfatı daha çok hak eder. Çünkü hem anasız hem babasız yaratılmıştır. Ee, görüldüğü gibi yaratmadan e, Ey Rabbim sen beni ellerinle yaratmadın mı? Çünkü bu sözü bazen nakillere aktarırken nasıl yani hükmen merfe olur dediğimizden başka bir ayette iblise e, doğrudan doğruya diyor ki Marmana Akaka test şu delima kalaptı bir ye iki elimle yarattığıma secde etmeni emretmiş olmama rağmen neden bundan iktina ettin sana mani olan neydi diyor e, İbliste yaratılışını yani ateşten yaratıldığını, Adem'in topraktan, ale ateşin topraktan daha eftel faziletli olduğu gündeme geliyor. Şimdi bu ayeti okuduğunuzda, e, mücerreden, yani e, sahip olduğu onlarca hakikatin, ifade ettiği onlarca hakikatin yanında, birisini ele alıp hareket ederseniz o anlayışınız ona münhasır kalır. Diyelim ki bu ayeti biz yani iki elimle yarattığıma secde etmene emretmiş olmama rağmen sana mani olan neydi diyor. Bakın bu ayeti biz teker teker başka yerlerde rahatlıkla kullanıyoruz. Mesela Allahu Azze ve Celle'nin eli onların üzerindedir derken, Allah'ın eli var diye bir sıfat e, nispet ederken bunu kudret ve güç olarak tevil ediyorlar. Şimdi e, biz şöyle diyoruz. Nasların e, sarih delalet ettiği manalar anlayışsız bir zihnin yorumuna ihtiyaç duymaz, hiç duymaz. Ha, o zaman biz mesela bu ayeti getirerek İbn-i de bunu getiriyor. Peki, hadi Allah'ın eli onların elleri üstünde diyorsunuz, Allah'ın kudreti diyorsunuz, ee, tevil ediyorsunuz bu şekilde bunu. Peki, iki elimle yarattığımı nasıl, iki kudreti mi diyeceksiniz? nasıl demeniz gerekiyor Allah'ın gücü kudreti tecezze eder mi bir hatta yani dahil midir bir sınırı mı vardır ki bunu yani gördüğünüz gibi Kur'an Kur'an'la tefsir edilir ama asıl olarak Resul'ün işaret etmesi gerekir buna ve daha sonra da Kur'an'daki ayetlerin mevzu olarak bir müşterekliği gerekir. Adem'in yaratılışı, meleklere secde etmesi, meleklerin imtina etmesi, Adem'in aldatılması. Kur'an'da 13-14 yerde geçer bu. Hepsi birbiriyle alakalı. Ee, şu an e, farklı göreceksiniz. İlk zamanlar ben Kur'an'ı okuma memeci'ni size anlatırken, tavsiye ederken, e, bunun ne faydası olacak gibi bir düşünceyle, gayretsiz, ihtimamsız ee, bir okumaya yani meylettiğinizi düşünüyorum. Halbuki orada demiştim ki Kur'an'ı 10 kere okuyun, 11. okuyuşunuz, ilk okuyuşunuz olsun. Ama o ana kadar Kur'an'da bir mevzu bütünlüğü yakaladınız. Şimdi işte burada bunu anlatırken size 10 kere okuduktan sonra 11. okuyun İlk okuyuşu sayan birisi bir mevzu bütünlüğü yakaladı. Neden? Hangi ayetin, hangi ayetle e, aynı mevzuyu izah etti? O mevzunun hangi farklı yönünü hangisi aldığını fark edebilmek içindir. Şimdi Adem'i secde etmesine, e, meleklerin Adem'e secde etmesinden bahseden bütün ayetleri bu kelimeyle müşterek mevzuyu anlattığını, ilişkilendirildiğini görürsün. Burada fe azerlehumu şeytanu ana şeytan e, onlara yanlış yaptırdı. Ve oradan çıkmalarına sebep oldu. Ama Bakara'da nasıl yanlış yaptırdığını anlatmıyor. Tabii bunun için A'raf suresindeki ayete gitmeniz gerekiyor. Ha, orada da şeytan, e, çünkü Allah'tan bir izin almıştı. Yani madem ben insanlar sebebiyle, Adem sebebiyle sapıttım, rahmetinden kovuldum, mı? o zaman bana kıyamete kadar mühlet ver, e, diyor. İnsanların önünden, sağından, arkasından, üstünden, altından gireyim, onları sapıttırayım, diyor. Allah da diyor ki sana müsaade ama benim ihlaslı kullarıma hiçbir şey yapamazsın diyor. Şimdi gördüğünüz gibi burada iblisin hiç tevbeye teşebbüs etme gibi yeltendiği bir şey yok. Ha Bu bu surede olmadığı gibi başka yerdeki zikri geçen ayetlerde de yok. Neden? Ee, i̇bn Abbas'tan gelen bir nakilde bize nasıl Adem'i neden Adem denmiş? Hulke min edimil ardır. <gülüyor> Yani yeryüzünün üstündeki topraktan yaratıldığı için Adem denilmiştir. Edin. Ona neden insan denilmiştir? Eee aitleşti ve ahdini unuttu diyor. Ta'da dediği gibi. E, İbn Abbas'tan gelen nakilde de bu öyle anlatılıyor. E, sadece bir beşer kelimesi var gelmeyen. Mesela Daha sonra da İblis'e geliyor. İbn Abbas'tan gelen nakilde İblis'in adının Azazil olduğu naklediyor neden eblese denilmiştir çünkü Allah azze ve celle eblesehu ne demek eblesehu her şeyden ümidini kesmek artık affedilmeyeceğini anlayıp ve tevbeye teşebbüs etmemiş ondan Allah bütün ümidi kesip onu yeseb olmuştur. onun için ublise yani iblis bu şekilde tesmiye edilmiştir. E, bu nakilleri biz e, neden bilmemiz gerekiyor? İblis tövbe etmiştir, Adem etmemiştir. Adem Rabbinden bazı kelimeler. Çünkü Adem diyor ey Rabbim sen bana sen beni ellerinle yaratmadın mı? Sen e, ruhundan bana üflemedin mi? Bunları söylüyorsun eğer ben tövbe edip istiğfar ederken evet evet beni tekrar cennete korumusun tabi diyor bu ondan sonra e, e, e, Adem Aleyhisselam Allahu Azze ve Celle'ye önce günahını itiraf ediyor yani enfusana, derken ey Rabbim biz nefsimize hava ile kendisini kast ediyor nefsimize zulmettik diyor bu günahı itiraftır bununla neyi anlıyoruz şimdi biz? Bir günaha itiraf ne demek? Daha önceki derslerde hatırlarsınız. İnsan günahına bahane bulup aynen iblis gibi onu mazur göstermeye çalışırsa ah, bu adam tövbeye hiç yeltenmiyor. Halbuki günahın tevbesi, işlenilen hatanın tevbesi, önce onu itiraf etmekle. Halbuki Rabbim biliyor. Senin o günahı işlediğini ne kadar inkar edersen et, hiç önemli değil. Ama senin itiraf etmeni bekliyor. Kabullenmeni, bu acizliği kabul, Allah'ın seni affetmesine vesiledir. Bahana arayan, sebep uyduran kimselerin affı mümkün değildir. Yani göreceksiniz Allah nasip ederse yani Bakara'nın bu sayfası Adem'in yaratılışından cennetten çıkarılmasına kadar e, imanda cüz gördüğümüz birçok meseleyle çok yakından ilişkisi olduğunu göreceksiniz. Teker teker bunları göreceksiniz. Onun için e, Kur'an'ın beyanı sadece Resul'ün hakkıdır derken Kur'an'da nasıl mantukuna bu asıldır? Nereden asıl mantukundayız? Nerede ona bir mefhum yüklemiş? Bunu kim yüklemiş? Kur'an'ı Kur'anla tefsir etme. Yine Resul'ün önderdiğine ihtiyaç vardır. Sahabenin teviline ihtiyaç vardır. İlim ehlinin de fıkıh etmesi Allah'ın ona ihsan ettiği ince anlayıştan bizim de istifade etmemiz gerekiyor bu daha sonraki yani tefsir adı altında öyle diyelim işlediğimiz derslerden e, sizin malzeme olarak kullanacağınız e, birçok kaide ben tutup da size bir tefsir usulü açsam e, tabi onlarca bu mevcuda yazılmış tefsir usulü var İbni Teymiye'nin bile Rahimallah tefsire giriş diye bir risalesi vardır bu Türkçe'ye tercüme edilmiştir ee, sağdan soldan toplamalardan çok, çok ki bu mevzuda benim en çok istifade ettiğim kişi ee, Muhammed Emin Eşşanqiti Rahimallah'tır bu edvaül beyanın sahibidir ee, burada mesela bazıları diyelim Ebu Said işlediği meseleleri hangisi olursa olsun illa bir kitaptan işlemiyor On için bir usul menheç yoktur gibi tenkitleri duyarsınız. Doğru. Ben bir kitaptan işlemiyorum ama e, bu nakillerin altındaki verdiğim e, kaynaklarda da göreceksiniz. Birçok kitaptan bunu aktararak bunu yapmaya çalışıyoruz. Aynen sahabenin bütün delilleri Kur'an'ın Allah Resulü'nün sözlerinden aldıkları gibi bunu orada e, işlememiz gerektiğini e, düşünüyorum. Anlayışı kolaylaştıracaktır, idraki kolaylaştıracaktır ve sağlıklı bir neticeye varmamızı, hatta sağlıklı neticeye yani varamadığımız meseleleri de bir başkasına sormak gayreti, cüreti verecektir bize. Birlerinin ona mani olması yani Kur'an'dan, Sünnet'ten delil bilmeyince kafadan bir şeyler söyleyenlerin o söylemesi zaten bizi mütmain kılmayacaktır. En azından e, hakkında bir malumat olmayan meselelerde sükut akıllılığı göstereceğiz. Yani bunu bilmiyoruz diyebileceğiz dememiz gerekir. Bu da başka bir bilene gidip sormanın yolunu açar. Hoca Kur'an'dan bilen birisi diyelim ee, Kur'an'dan ve sünnetten o mevzu hakkında bir şey bilmiyorsa illa cevap vermeye çalışıyorsa dikkat et o hocanın faydalı yönlerini öne çıkararak şeytan başka şeyleri öğrenmenize mani olmak ister. Bu da şeytanın bir çelmesidir. Hoca ben bu mevzuyu bilmiyorum araştırayım der. Bu da ne demektir? ha? bildiğini düşündüğünüz birisine de sorun bunu demektir. Ha ben öğreneyim bakayım bu mevzuda ne var. Ha ben bir şeye ulaşamadım bilmiyorum diye cevap verebilir. Ama bir başkasına da kendisi de sorar. Kendisinden öğrenmek isteyen de çünkü kendisi bunu daha rahat sorar. Daha biçimli sorar. Daha iyi anlar anlamak isteyen talebeye de bunu daha sağlıklı talebenin kendi gayretiyle anlamaya çalışması ve bunun gayret göstererek talebeye anlatması meseleleri farklı boyutta işlemeyi kazandırır. Onun için burada buna mecburen yani girdik. Bir kısmı tekrar da olsa en azından burada meseleler biraz daha değerli toplu. Yani parça parça verilmiş parça parça sunulmuş meseleler burada bir bütün şeklinde elde etmiş oluruz Merve'nin dediği gibi belki o kitaplarını daha adını dahi duymadan o kitapların içinde daha doğrusu ifade biçimini güzelleştirmiş o Deneyelim de daha basit bir anlam şeklinde getirilmiş bir haliyle sunmadır ilim ehlinden öğrendiklerimiz. Onları nakletmemiz de bazen kitabının, o kitabın müellifinin adını bilmeden, kitabı okumadan, kitabın adını bilmeden birçok kaydiye böyle sahip olabilir ama okumada tahammül gösteren, sabır gösteren birisi daha sonra görecek ki bu söz kime ait kim demiş ve altında zikredilmiştir. Ama biz en çok kaynaklarımızda kimi zikretmeliyiz? Allah böyle diyor ayette. Resulü böyle diyor hadiste. Sahabe Allah Resulü'nden bunu aktarmış. Ondan sonraki nesiller bunu naklede gelmiş. Bu bu yani şunlar şunlar şunlar yanlıştır, pisliktir diye e, insanı yani büyük bir şehrin, metropolün çöplüğüne götürüp e, kötü şeyleri temizliğe temizliğe aradan bir doğruyu bulmanın zorluğu Allah Resulü benim ümmetimde kurkuya ayrılacak. Hepsi ateşte sadece birisi kurtulacak derken sahabe o 72 kimdir demiyor, o kurtulan kimdir diyor daha sen kurtulanı öğrenirsen yani hangisinin hak üzere olduğunu öğrendiğinde e, hak üzere olmayanları zaten kendiliğinden tanıyacaksın ve tanısın da Tanımanda gerekir bu şekilde onun için e, biz e, menheç olarak Kur'anı anlatırken az önceki mesela zikrettiğim şeyler bir menheçtir, usuldür bunun içerisinde tefsir usulü olduğu gibi, fıkıh usulü de vardır, hadis usulü de vardır. Aynı anda muhteber olan kaynaklar Kur'an ve sünnet. İnsanların sözü, Kur'an ve sünnete uyduğu nispetle muhteberdir. Ha ondan sonra o, onun sözünü muteber olması için kendisinin destika sağlam adalet sahibi bir olması gerekir ve bunlar da ilk olarak sahabe bu zincirin ilk halkasıdır bunu da e, selefilik 2 sohbetinde de anlattığım gibi e, çünkü selefiili anlamadan evvel selefileri tanımak gerekir diye e, selefilin 3. kısmı da yayınlandı şu an sitede onu dinleyebilirsiniz evet e ee, men hep hepsi birleşiyor. Şimdi sahaben adaletinden bahsetme. Gördüğünüz gibi bütün bu meseleleri içine alıyor. Bunu bilmezseniz tefsirde naklettiğim bu sözlere neden itibar ederseniz? Çünkü kendisini onu öne çıkarma gayretiyle sahabeyi ilim ehlini itham eden dangalaklar var. Evet. Evet çocuklar, ee, bu da biraz seri geçti. Seri geçmesinin sebebi, daha önceden bazı cümlelerin tekrarı olduğunu anlattınız. Onun meseleyi dahi takip edebileceğinizi düşünerek böyle oldu. Yani bu sohbet icabında daha sonra e, belki parça parça ele alınacak. Ama ana hatlarıyla bir dairenin içinde olduğunuzu anlayın. Peki. Ee, soracağınız bir şey varsa sorabilirsiniz. tabi çünkü e, ister istemez e, gördüğünüz gibi insanlar mesela şialar e, ehl-i sünnete karşı mücadelede ilk koydukları düstur sahabeyi itham etmek mutezile böyle yapıyor zamanımızdaki hadis inkarcıları cümlesinden gördüğümüz hepsi bunu yapıyor ee, bir taifeye bakıyorsun sahabeyi bırak şeyhlerini bile hata etmez Allah makamına çıkaran insanları düşünün sahabeye nedenli bir itibarla yaklaşıp ilahlaştırma makamına gidiyorlar bir kısmı da tutup sahabeye küfür ediyor ee, muhaberatın bu e, sanal alemin diyelim sosyal medyanın yaygınlaşması da e, sanki e, din hakkındaki bilgiler Ümraniye çöplüğüne dönüşmüş. İnsanlar yeni bir bilgi edindiğini zannediyor. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt edemiyorlar. Evet. Onun için adam tutuyor e, bir namazın ta İbrahim'den beri bilindiğini görüntüyle nakledildiğine itimat ediyor. Allah Resulü'nün asabını, ondan nakleden insanları itham ediyor. Onun için öncelikli olarak sahabeyi tanımamız gerekir ki bu son zamanlarda sahabe hakkında ne çirkin sözler edildiğini görüyorsunuz. Ki Allah Vazze Celle Resulü de yani sahabenin birçok hatasının gündeme gelmesini sağlamıştır. Ama buna rağmen onlara atil demiştir. Neden? Çünkü sahabenin hatası olmasaydı Allah'ın ada onları tezki etmesiyle onları hatasız, masum, beşer değil de farklı bir yapıda görmelerini sağlardı. Şeyhler bile hiç hata etmez konumunda bu insanlar için. Çünkü şekler bile haddetini kalbi an Rabb'i. Kalbimi Rabb'inden tahsis etti diyor. Bunun için hocalara bağlılık. Hocalarının birçok yanlışlarını görseler bile bunu hayra yoruyorlar. Onu hata, ona hata diyemiyorlar. Ya sahabe hata ederse onlar kim ki edemesin? Onların hata edebileceklerini düşünerek adil olduklarına inanmak farklı bir şeydir. Allah Kur'an'da bize sahabe gibi iman etmemizi istiyor Onlar örnek sunuyor sonra sen Allah'ın örnek olarak, ona olarak sunduğu insanlara aklınca itham et Allah onları nasıl tezki onların hatalarını da biliyordu yapacakları hatayı da biliyordu buna rağmen tezki etti evet soru varsa buyurun çocuklar. İsim ve sıfatlarda katiyetle mecaz yoktur. Ee, isim ve sıfat mevzunda Allah-u Azze ve Celle'nin zatı için zikretmiş olduğu bütün isim ve sıfatlar kemali serdeder, eder ve hakikati eder ee, bunları anladıktan sonra zaten sahabenin menecini göstereceğiz ee, sahabe zamanında bu gibi meselelerin hiç münakaşası yoktu biliyor musunuz? Hiçbir sahabenin böyle bir soru sorduğunu göremiyorsunuz. Nasıl dendiyse öyle kabul etmiş, onu öyle konuşmuşlar. Bu yanlış anlaşılır, bunu şöyle demek gerekir gibi haşa, vahiyde bir düzeltmeye de kalkmamışlardır. Ee, mikrofonu mu almak istedin Merve? El kaldırdın, kaldırmak istedin. Peki, buyurun. Selamun Aleyküm. Ee, hocam okulda bu sene bizim derslerimizin arasında testir dersi de var. Ee, i̇lk olarak derse şeyle başladık. Allah Resulüne indirilen vahiy çeşitleri, vahiyin çeşitleri olarak başladık. Bu Şura suresindeki ayeti kerimede Allah Azze ve Celle... Allah insana ilham yoluyla perde arkasından ve melek aracılığıyla vahiy eder. Ayetini almıştı önümüzdeki kitap yani bize tefsir olarak sunulan kitap. Bunu anlatırken hocamız Allah Azze ve Celle'nin işte bir perde arkasından vahiy ettiğini düşünemeyiz. Ona perde izafı, perde arkasından vahiy ettiğini söylersek bir mekan izafe etmiş oluruz gibi e, buradaki perdeden maksat işte Allah'la peygamber arasındaki melektir perde gibi böyle sözler söyledi. Sonra kitabı okumaya devam edince kitabın içerisinde bu ayeti aldığını, ayetin altında da Allah ve Celle'nin perde arkasından vahyetmesine, Musa Aleyhisselam'la turdağında ağacın arkasından seslenmesinin örnek verilebileceğini söylüyordu. Kitapta da bunu görünce tabi ben izin isteyerek hocaya bunu söyledim. Hocam siz az önce Allah Azze ve Celle'nin perde arkasından vahyetmediğini perdenin melek olduğunu söylediniz. Ama kitapta hani bize okuttuğunuz kitapta bunun aksi söyleniyor ki burada ayetleri hani almış kitap dediğim dedim hoca Ve tefsir hocası bütün bu ayetler mecazidir. Mecaz manasındadır. Bunlar görüldüğü aslıyla değildir gibi. Sınıfa bunları anlatmaya başladı. Allah razı olsun tabii söz hakkı da veriyor. Ben de söz isteyerek işte bu gibi ayetlerin Allah Resulü tarafından dahi farklı bir hani beyanı yapılmadığını, geldiği gibi e, alındığını aktarıldığını anlatmaya çalıştım hocam. Böyle söyleyince de hoca e, söz arasında sizin gibi düşünen zahiri gruplar da var dedi ve ben e, sonrasında meselenin daha çok büyümemesi için çünkü Sınıfta da biraz e, farklı şeyler var fikirde insanlar var. E, daha çok meselenin büyümemesi için de daha fazla konuşmadım. Ve hakikaten bu ayetlerin mecazi olup olmama düşüncesinin nereye götüreceğini merak ederek bir soruyu sordum. Selamünaleyküm. Biz de hocam ha bu zahirilik ithamına ben nasıl bir şekilde karşılık verebilirdim? Selamun Aleyküm. Ee, aslında bu gibi ortamlar sizin yetişmenizi sağlar. O an cevap vermesen bile tabi acele edip cevap verme. Çünkü hoca gibi bir konuma düşersin. Önceden söylediği biraz söylediği ile çelişiyor. Şimdi sana e, zahiriler de var derse hocam eğer nasılsa Allah Resulü tarafından bir mefhum anlam yüklenilmemişse o nasla öylece bağlı kalmak zahirilikse sahabenin tüm zahiri demek gerekir. Bu bir. İkincisi eğer hocam bizim bu nasla bağlılığımızı zahirlikle e, tes tes tesmih ederseniz o zaman sizin gibi düşünenlere de batini demek gerekir. Batıniler. Ama <gülüyor> bu gibi cevaplar hocayı kitleyeceği için e, sana karşı tepkili olabilir. He, bunu nasıl bir ortamda dersin bilmiyorum. Çünkü eğer bu şekilde benim gibi düşünen sahabe, zahiri ise siz de batınisiz. Buna batınlik demek gerekir. Şimdi burada... Allah'ın ve Resulünün demediği bir anlamı siz ona yüklerseniz sizde bu, sizde bu salahiyet yok. Yani bizde yok. Böyle dememiz gerekir. Aslında bu gibi sohbetler sizi geliştirir. Bu zahirilik değildir. Zahirlik daha başka. Ama onlar cevap veremediği yerden e, vasiyeti kurtarma adına bu sözü söylüyorlar. Şimdi tabi sen orada talebeysen e, sen orada talebeysen e, sen bilmiyorsun konumundadır değil mi? Konumundasın. O hoca ise biliyor konumunda. O bu sefer bu salahiyeti kullanacak sana karşı. Bu kadar El sonunda çok biliyordu niye geldin? Bazen ben bile mesela bana bir soru soruluyor, bildiğim bu kadar diyorum, o şimdi inat ediyor. Ya benim bildiğim bu kadar diyorum bu mevzuda. İnad edince diyorum ki bak daha başkasından da bu mevzuda bir şey öğrenebileceksen git ona, ondan öğren diyorum. Ama ben bu ne zaman diyorum? Ben bu kadar biliyorum bundan başka bir malumatım yok. Ama bundan sonra buna rastlarsan öyle bir malumat edinirsem sana aktarırım. Şimdi onların bu tavrı daha önceki derslerde de dediğim gibi Şankritin'in de dediği gibi sanki Allah o sözü yanlış ifade etmiş. Yanlış anlaşılacakmış. Bunlar da yanlış anlaşılmayı önlemek için Allah'ın kullarını kurtarma operasyonu yapıyorlar. Allah'ı itham etmedir sahabeye itham etme Resulüne itham etmedir ve sahabeye itham etmedir şimdi bu denli bu sözü çok açıkça söylersen yine tepki çekecektir evet yine tepki çekecektir Rabbim yardımcınız olsun ama bu gibi mevzulara gir hiçbir zaman edebi aşmadan tabi sadece etrafınız, etrafınızdaki talebelerin yani öğrenci arkadaşlarının zihnini açabilmek için onun ifsatlarının önüne geçecekti senin bu denli konuşmaların evet eğer biz yani sahabenin bu denli naslara bakıyorsunuz hiç sorun yok yani Allah Resulü Çariye'ye Allah nerede diyor. Çariye semada diyor. Hiç kimse buna itiraz etmiyor. Aksine Allah Resul o kadın müminedir diyor. Biz bu hadisten ne alıyoruz? Demek ki birisine Allah nerededir diye sorabilirsin. Onun mispet cevabı da Allah semadadır olması gerekiyor. Adamlar bu hadisi inkar edebilmek için düşün ki onlarca ayet başka hadisler var bu mevzuda bu hadisin etrafında yüzlerce yazı yazılmış. İnkar edebilmek için. Onun için sahabenin bir ayet karşısındaki tavrı da bizim için bir eğitim meselesidir. Sahabe o mevzuda konuşmazsa biz kimiz? Allah bu sözü etmişse herhalde bizim anlamamız için. Ve sükut etmemiz gerektiğini de anlamamız için konuşursak herkes bir şey diyecek. Evet. Söyleyemez çünkü çocuklar oraya e, bilmeden gelen çocuklar doğru yanlışı ayırt edemiyorlar ki kızım. Yani onlara da çok görmemek gerekiyor. Sen onlara hocadan daha çok kat kat faydalı olabilirsin bak sen bile oraya bir şeyler öğrenmeye gitmiyorsun sadece diplomayı almak için gidiyorsun bizim onların diplomasına ihtiyacımız var bilgilerine değil bizim diplomayı almamız gerekir onların bilgisine ihtiyacımız yok bizim ve sen düşün biraz daha üzerine git ee, <gülüyor> sana çok kötü davranacaktır Tabii, maalesef öyle diyor derler. Ve hoca senin karşında aciz kalmaktan hoşlanmayacaktır. Tabi. Kendi de diyebilirsin. Ben buraya diploma almaya geldim de. Tabi. Tabi inşallah Rabbim işlerini kolaylaştırsın inşallah. Evet. Tabi. Peki çocuklar. Başka soru yoksa bana müsaade. Evet. Ee, bu dersler fazlalaşmadan eee bir nezekiniz paylaşın, bu dersleri yazın, yazıyı çevirin ve bana yollayın. Evet sevgi mikrofonu veriyorum kızım. Selamünaleyküm hocam, abla. Hocam bizim de ilahiyat derslerimiz başladı. Ee, biz Merve abla gibi tabi okula gitmediğimiz için bu tip şeylerle karşılaşmıyoruz ama bu sefer ben de evde not ediyorum soruları. Ee, günümüz fıkıh problemleri diye bir ders koymuştur hocam. Evet, il, şeyde ilahiyat da başladı hocam. Bu sene başa yani kaydımı tekrar yeniledim. İkinci sınıfa devam ediyorum. Hocam derslerden bir tanesi Günümüz fıkıh problemleri. Ben de tevafuk onunla başlamışım. Diğer tefsir hadis gibi dersler de var ama. Orada da bu zahiri, e, zahiriyle nasarı olduğu gibi alırlar. Onların lafızlarıyla herhangi bir şekilde e, müdahalede bulunmazlar gibi şeyler yazıyor hocam. Benim sormak istediğim orada ahkamın tagayyürü gibi bir kavram geçiyor hocam. E, ve bunun mümkün olduğuna dair deliller yani kendilerince izah getirmeye çalışıyorlar ve buna da İslam'ın evrenselliği zaman ve mekan tanımaksızın e, kıyamete kadar geçerli din olmasını delil gösteriyorlar. E, ve bazı hükümlere de e, ta'abbudi ve ta'alili hükümler diye ikiye ayırmışlar hocam. Bunların içerisinde e, ibadetlerin şekilleri yani sadece Allah için olan namaz gibi, oruç gibi ibadetlerin şekilleri, vakitleri evet hocam böyle bir e, kaçınılmazdır ahkamın tagayyürü diye bir ifadeleri var değişen şey ancak, e, değişime ayak şey ancak hayatta kalabilir gibi e, felsefik e, sözleri başka paragraflarda zikredip İslam'ın değişmesi de onun evrenselliği, ahkamın değişmesi de onun Evrenselliğindendir gibi, İslam' evrenselliğindendir gibi sözlerle bunları çarpıştırıyor. Yani bir araya getiriyorlar, harmanlıyorlar. Ee, hocam hükümlerle alakalı şöyle bir şey geçmiş. Ee, Ta'abudi hükümler, ta'lili e, ta hükümler diye ee, bir soru koymuş orada. Sizce, size göre bunu nasıl cevaplarsınız diye ben onu sormak istedim. Ee, sayılarla gelen hükümlerle ilgili olarak yani mukadderat mı diyor? Adetle ilgili olan yani zekat ölçüsü ya da işte bazı cezaların şer'i cezaların hükmüyle alakalı. kadınların iddet bekleme ile ilgili gelen rakamları diyor. Günümüz tıp teknolojisindeki ilerlemeler nedeniyle sizce değiştirilebilir mi diye bir soru koymuş hocam bunu öğrettiği öğrencileri yani öğrenci olarak gördüğü kimseye sormak ve neyi kastediyor ve bu sorunun cevabı ne olabilir diye size sormak istemiştim hocam. Yani onun e, kadının rahminin neyi gizleyip gizlemediğini artık öğrenmek kolay. Yine de bu şekilde bir bekleme süresine gerek var mı diye bir soru sormuş hocam. Selamlar Aleyküm hatırladım. Ee, selamun aleyküm ben kısaca bir iki şey söyleyeyim de daha sonra müsait bir zamanda bunun cevabını şey yapayım şimdi bunu biraz daha ılımlı sert tipinde e, farklı boyutlarda izah etmişlerdir mesela e, makasidur şeria diye bir ifade vardır e, şeriatın o hükümden maksadı nedir diye Mesela misvaktan kasıt ağız temizlemektir. Bunu diyor. <gülüyor> Diş macunu da yapabilirsin diyor. Ee, bunun gibi geliyor. Şimdi orada e, bizim bazı şeyleri e, anlayamayışımız diyelim. Şöyle e, beş şey vardır ki bunu Allah'tan başkası bilmez birisi de rahimlerdekini kastediyor ee, biz bunu geçmiş zamanda anlarken o ortama göre e, mutlak anlıyorduk yani dünyaya gelmeden erkek mi dişi mi oldu bir çocuğun hangi cinsiyete sahip oldu bilinmez şimdi bu e, ultrasonlarla belli bir şeyden sonra erkek ve dişilik belli olduktan sonra ultrasonlarla daha ana rahmindeyken bunlar görülüyor biliniyor yani şu anki anladığımıza karşı ters miydi değil o anki hale göre anlıyorduk ama şu an bu görünüyor diyelim ki bir insan pencerenin önünde oturuyor dışarıdaki gelip geçeni görüyor ama ta odanın arka tarafındaki oturan kimse onu görmüyor. Bu pencerenin önündekine aşıkardır ama öbürkisine kayıptır. Şimdi burada biz erkeklik ve dişilik belli olmadan yani bilinmez. Bunun üzerinde Bukhari'yi, Müslüm'ü okursanız daha öyle şeyler var ki e, sınırların eee anlaşılmaya doğru ilerlemesi diyelim. O asra göre noksan anlamamız. Bunu. Mesela diyor ki ben size deveyi katırı yarattım. Can havliyle taşıyamadığınızı bunlarla taşıyarsınız diye. Daha öyle şeyler yaratacağım ki diyor. Bu mudari sigasıyla söylenilen sözden biz uçak tren olduğunu anlıyoruz şimdi. Ama uçak tren gibi şey yokken bunu anlayamıyorduk. E, Buna yakalayamadıklar için gelelim şimdi e, hadis şerifte Bukhari Müslim'e. Tabi bu olay olunca e, biz biraz daha fazla düşünmeye başlıyoruz akletmeye. Şimdi diyor ki hadis şerifte Ey Allahın Resulü e, bir kız ve çocuk nasıl olur olan derken Allah Allah Resulü diyor ki Bukhari müstehmede hadis şerifte e, bir diyor. Ee, erkeğin meni önce gelirse baba tarafına benzer kadının meni önce gelirse ana tarafına benzer diyor başka bir rivayette aynen buhar imiştim erkeğin meni kadının menini kuşatırsa oğlan olma ihtimali var ee, kadının meni erkeğin menini kuşatırsa kız olma ihtimali vardır diyor. gördüğün gibi bunu ihtimal kelimeleriyle söylüyor ama kimse bunu düşünüp üzerinde durmuyor. Şimdi ama bu da ihtimal bak. Yağmurun da ne zaman yağacağını Allah'tan başka kimse bilmiyor. Aslında bu olay biraz daha tebayün etmiş şeklinde. Şimdi önceki rasatane bilgilerinde yağma ihtimali var diyorlardı. Katıya bilgi vermiyor. Hatta şu an bile e, hava raporu verirken yağma ihtimali var. Ee, ama baktığın zaman mesela bulutlar yağmurun müjdecisi, rüzgarlar yağmurun müjdecisi. Allah Resulü yağmur duasından sonra havada bir bulut görünce Allah'ın bunun şerrinden sana sığınıyoruz, hayrını istiyoruz diyor. Ha Üzerimize değil etrafımıza diyor. Romatizmalı olan bir insan yağmur yağmadan evvel dizleri sızılamaya başlıyor ama bu illa kat'i olacak demek değildir bunu ihtimal kelimesiyle kullanıyoruz yani kat'i bilgi Allah katında o meniyi erkek mi dişi mi yaratacağını kimse bilmiyor çünkü geçen derste daha önce fıtrat dersinde mi demiştim insan mutveten yaratıldı diyoruz ama mutfe meninin milyonlarda biridir yani bir insanın menisinde milyonlarca sperm var yani insan olarak yaratılacak ama Allah bundan birisinin döllenmesine veya ikiz dediğimiz, üçüz dediğimiz noktada oluyor onun için bu insanlar akletmedikleri için, düşünemedikleri için kısır bilgileriyle haşa geçmişteki yanlışları yine yanlışlarla düzeltmeye kalkıyorlar, hatta bunu ben bu son zamanda şey için anlattım bu fotoğraf meselesi için soruyorlar tekrar. Şimdi üzerinde durmadığımız bir şey vardı. Bunu daha önce birkaç kişi söylemişti ama en son ben Şeyh Hüseymi'nin bir bu mesele hakkındaki kaydını dinledim. Bu sene ömrüye gittiğimde getirdiler. Allah'ın yarattığı gibi yaratma kalkanlar diyor. Burada diyor ki doğru bu tasvir resim meselesi Allah'ın yarattığı gibi yaratmaya kalkmaktır. Çünkü ne kadar benzetirsen o güzel oluyor. Ama daha önce bu video meselelerinde demişlerdi bunu. Bu bir hapsetme. Yani tasvir değil, resmetme değil. Ama bizim ağzımız resmetmeye, yani fotoğrafa, surete alıştığı için o kelimeyi de biz anladığımız gibi kullanıyoruz normalde. Ona yüklenilen anlamla değil. Mesela biz alkol haram mıdır desek haram deriz değil mi? Peki alkolü hangi anlamda kullanıyoruz? Şu sar sarhoş eden içkiler hakkında kullanıyoruz değil mi? Halbuki alkol yani e, yasak olan o değil, hamur e, e, haram olan Alkol ise Arapça elkahuldur. Bunu da endülistlerden Arapça teleffuzu bozarak elde etmişlerdir. Alkol haram değildir. Haram olan hamurdur. Çünkü alkol dediğimiz şey her maddede var hemen hemen. Ama tahammül etmesi, mayalaşması farklı bir şeydir. Aynen de tasviri böyle alıyoruz. Bu şekilde diyor elektronik olarak alınan tasvir değil o insanın suretini tıpa tıp alıyor. Yani ne kadar e, megabit güçlüyse çözülürlüğü yani çözülürlüğü o nispette net alıyor. Allah'ın yarattığını alıyor. E, buralarda bizim yaptığımız yani ortama göre düşünemediğimizden yanlış vardığımız neticeler var. Bunları biz hata olarak kabul etmeliyiz ki düzeltirken tekrar bir hatayla düzelmesin tabi maalesef esas zahiri kendileri Allah'ın yarattığı gibi yaratmaya kalkma. ondan sonra başka sorular çıkıyor onu da o mevzuda anlatırım önemli değil peki e, ileride bunu ben sana biraz daha fazlaca açabilirim Aşa açabilirim inşallah tekrar derslere başlamana memnun oldum. Sakın bırakmayasın bu sene bitsin bu iki yıl. Ondan sonra üçü dördü de açık öğretim olarak açtılar. Başladı bu sene. Üçü dördü bitirirsin. Bir seneyi kaybettin sayılır. Peki. Oldu çocuklar. Bana müsaade edin. Çünkü 845 45 geçiyor. Peki. Esselamu Aleyküm ve Rahmatullahi ve Barakatuhu.